Naziat Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Andosun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara, andosun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara, andosun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz.